Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerleriniz olsun. İstanbul için akşam ezanı okundu. Allah kabul eylesin. Bu akşam Ramazan soframızda kimler var? Çok değerli Fikret Orman başkanımız var ve Kenan Bölükbaşı kardeşimiz var. İnşallah muhabbetimize başlıyoruz. Allah kabul eylesin. Buyurun. Allah kabul eylesin iftarımızı yaptık. Değerli başkanım, değerli kardeşimle beraber inşallah muhabbetimize devam ediyoruz. Evet başkanım. Ben başkanım diye hitap ediyorum ama artık hani Beşiktaş şey, Spor Beş Kulübü'nün başkanlığını tabi uzun yıllar yaptınız. Ee, ama artık sene. dilimize pelesenk oldu. Başkanım diyorum ya. Fikret abi de diyebilirim ama. Hmm, sağ ol. İyisiniz o, her şey yolundadır. İyi hamdolsun ya çok iyiyim. Yani Tabi 8 seneye yakın başkanlık yaptım. O sırada çok... İşlerime ve aileme de çok vakit ayıramamıştım. Şimdi hem kendime hem işlerime hem aileme daha fazla vakit ayırıyorum. Sağlığıma da daha vakit ayırıyorum. Onun için de çok iyiyim hamdolsun. Elhamdülillah. Ben daha önceki yıllarda Ramazan'da sahur programlarında da sağolsun başkanım gelmişti. Çok Tabii keyifli program Çok keyifli, harikaydı ama... Yani ben bu gelişinizde ben daha sizi fit, daha enerjik, daha bir güzel gördüm. Çünkü tamam. hani stres tabii yani o gibi konumlarda olmak mutlaka insana bir stres katıyor değil mi başkanım? Çok. Katmaz olur mu ya? Milyonların e, takip ettiği bir camia. Herkesin beklentisi var. Güneş batmayan bir e, kulüptür Beştaş. Burada ve İstanbul'da güneş batar. <gülüyor> Avustralya'dakiler kalkıyor, <gülüyor> Avustralya'dakiler yatınca Los Angeles'takiler kalkıyor, her yerden beşteşte dünyanın her yerinde var. Onun için de e, çok zor, zor senelerdi. Amelosun yüzümüzün akıyla yaptık. İnşallah yeni nesillerde güzel şeyler yaparlar. Bayrağı tabii ki, bir yerde de, de tabii ki devretmek lazım yeni, yani, yeni nesillere herkes geldiği gibi bir şekilde. Gitmesi ne bilmesi lazım. Üsküp Üsküplü kardeşimiz başkan evet, Kenan. Kenan. Ee, İş gittiniz Üskübbe? Üskübbe şey Kosova'ya gittim. Üskübbe gitmek nasip olmadı. Çok Kenanlar orada her sene böyle şey çadır yapıyorlar, işte çadırları yapıyorlar. Hatta yapıyor. kardeşlik diye bir ismi de var. Evet. Kardeşlik çadırı mıydı? Evet. Gönüller diye bir slogan filan vardı galiba. Çünkü Bayrampaşa Belediyesi... Evet, Bayrampaşa mi? Belediyesi organize ediyor. Organize ediyor. Evet. Çok güzel. Tabii o pandemiden önceydi. Şimdi bu pandemide herhalde... Evet, 12 senedir yapılmıyor. İşte niyet ettim ben de kaç defa gidelim filan diye konuştuk ama... hiç nasip olmadı. Şimdi pandemi var inşallah. İnşallah senin Kenan, Kenan götürür bizi. İnşallah. i̇nşallah. Yani böreği de çok meşhur. Çok gibi İnşallah böreğinde yeriz sizin. İnşallah. İspanat. Her zaman. Fırasalı, ıspanaklı. Çok şükür bizde, elhamdülillah. Allah, Allah hamdınız artırsın. Ulaşıyoruz, sağ olun. Nasıl, Ramazanlarınız iyi mi? Çok şükür, elhamdülillah iyi. Ramazan en güzel aydır. vefa defa insanlar Ramazan'da yardım ruhları gelişir. Ee, yani e, içinde getiren bir sürü farzlar var. Ben sizin o bir hak etmiyorum Estağfurullah ama. Estağfurullah başkanım. Yani İyilik aydır. İnsanlar birbirine yardım etmeyi, aynı sofrayı paylaşmayı, beraber sohbet etmeyi vesile olan bir aydır. Onun için de ben de oldum olası Ramazan'ı çok severim. Allah biliyor hep Ramazan gelsin diye böyle çekerim yani. Hoşuma gider Ramazan ayı. Diye başkanım yani bir de mesela diğer aylarda da tabii ki paylaşmak lazım. O ayrı bir boyut ama ee, Kenan kardeşim şöyle bir şey var. Hani Ramazan zamanlar açısından çok önemli bir ay. Herkes bütün yapacağı bütün güzellikleri mesela bir hayır yapacak veya bir zekatını verecek Ramazan'ı bekliyor. Niye? Çünkü yani bire bin yazıyor Allah. Yani Çok özel bir ay. Tabi Ramazan'ı da Ramazanlaştıran diğer 11 aydan ayıran ayırıştıran en temel özellik de Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamış olması ki bu aya en değerini veren Kur'an'dır. Tabi yani başkanım da sağ olsun Hayırsever yönü de iyi bilirim Kesin. ben eskiden beri tanıyorum kendisini Kesin. Allah razı olsun. Ee, vesile oluyor işte yani. yani. Hatta Ar Hacı şey, Yahya Efendi Camii'nde evet. sabah namazları buluşmamız vardı <gülüyor> sonra kahvaltılar filan çok güzeldi. Engin <gülüyor> abimiz tabi de bizim Engin evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. abi. Evet. Güzeldi ya yani sizi gerçekten çok seviyoruz ya başkanım Allah razı olsun. İnşallah şu pandemi de bir an hem ülkemizden hem dünyadan daha Hızlı gider. Birçok insanımızın kaybetti. Birçok ahbabımız, tanıdıklarımız evet. rahmetli oldu. Yani şöyle az gibi gözüküyor ama çok insan ödü yani. Gerçekten. Ee, Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Allah bir daha da bu insanlığa vermesin. Amin. Tabii eskiden bizim çocukluğumuzda sahur da ayrı bir şeydi yani. Şey, keyifti ya. Keyifti. Benim çok, ben kaç yaşında ilk oluştuğumu tuttum. 6-7 yaşlarında filan. Çünkü sahurda rahmetli yengem çok güzel su böreği yapardı. Hı. Onu yemek için ben kalkardım. Ve çocuk işte iftarı, şey sahuru o böyle bir vesile olurdu. Ama şimdi tabii çok sahur şey kalmadı. yani Eskiden sahur çok daha evlerde yapılan edilen bir şeydi. Ben de epey bir uzun zamandır belki 20 senedir sahura kalkmadan hoş tutuyorum. Hı. E, ama çünkü hani Peygamber Efendimiz diyor ki fe فَاِنَّ فِي السَّحُورُ bereketen Sahura kalkınız sahurda bereket var diyor ya başkanım Gerçekten sahurun manevi hazzı bir başka keyif gerçekten leziz Bu arada tabi hani ben sizi tanıdığım için biliyorum hani Artvinli olduğunuzu belki hani ekranlarında izleyenler değerli izleyenlerimiz sizin nereli olduğunu bilemeyebilir Artvinli <gülüyor> Başkanım Karadeniz'in en güzel illerinden Artvin ilçesi neresiydi başkanım? Hopalıyım ben Hopa. Ama yani memleketimi de seviyorum. Allah nasip ederse bayramda da memleketimde çocuklarımla geçirmek istiyorum. İnşallah. Buradan Artvin Hopa'ya selamlar. Allah kabul eylesin. Tuttuğu amin. oruçlar makbul olsun inşallah diyelim. Amin. Amin. E, tabii Üsküp'e es geçmeyelim Üsküp. <gülüyor> Size de selam olsun. Sizin anınız var mı mesela yani Ramaz için çocukluk dediniz ya mesela Artvin Hopa'da doğup büyüdünüz? Yok ben İstanbul'da doğdum. İstanbul'da doğdunuz. Memleket o zaman hani yani anne baba. Annem babam oralı. Babam da Allah rahmet eylesin, 2-3 yaşında gelmişti. Hani babam da ilkokul, ortaokul hepsini İstanbul'da okumuştu. Annem babamla evlenince Artvin'den geldi. Hmm. Ee, ama biz hep de İstanbul'da doğduk. Ben de en çok memleketimize daha yakınlaşmam esasında spor vesile oldu. Çünkü biz maçlara gidiyorduk. İşte yöneticilik yaptığımda 2000 lisellerde gidiyordum. Sonra da daha eşimiz, dostluğumuz daha fazla oldu. Çünkü benim memleketten çok tanıdığım insan da yoktu. Şimdi ama kendinizin yerinde arkadaşım var. Elhamdülillah. Ee, onun için de... Ben topa da çok az kalıyorum. İşte anneannemin falan, büyüklerimizin mezarları var. Onlara gidiyorum ama işte Şafşat'a gidiyorum. Çok beğeniyorum burayı. Çok hakikaten dünyanın en güzel yerlerinden bir yer, birisi. Haydere falan oralara da gidiyoruz. O Zirkale falan her yeri geziyorum. Çok da keyif alıyorum açıkçası. Bu bayramda niyetim orada. İnşallah. Mayıs'ta Allah. zaten e, Karadeniz güzel olur. Aynen. Yazın çünkü rütbe fazla oluyor. İşte ilk barın e, Mayıs gibi daha güzel olur. Daha mi? güzel olur yani. Siz gidiyor musunuz Skiveç? <gülüyor> ben sık sık gidiyorum. Her sene gidiyorum. Öyle mi? Çok sık. Evet. E, işte iki senen öncesine kadar her Ramazan e, iftar programlarımız oluyordu orada. E, iftar iftarlar iftarlarda bulunuyoruz. Buradan akrabalarımız geliyor. Oradaki hemşerilerimizle beraber çok büyük iftar sofraları kuruluyor. Yaklaşık 5-6 yıldır her yıl Ramazanlarda özellikle bir hafta 10 gün orada oluyoruz. Başkanım ben mesela hani Kenan kardeşimiz Üsküplü ya hani Rumeli Balkanlar deniyor değil mi mesela? Genel evet. anlamda hani Rumeli'den Balkanlara diyoruz ya hani o yörenin işte insanları birbirlerine çok bağımlı. Onu çok. onu gördüm. Mesela dernekleşme olayı Hat safhada. Mesela Kamuran Atakan başkanımız evet. var. Buradan selam ediyorum kendisine. Çok Bir federasyon kesin. başkanımız. Aynen federasyon başkanı. Ben de yer yer <gülüyor> geldim. Kur'an-ı Kerimler falan okuduk, dualar yaptık. İftar programlarına katıldık. Hatta pandemiden önce Haliç Kongre Merkezi'nde yapmıştık. Bilmiyorum size var mıydınız orada? Vardı. Çok keyifli. Yani kaynaşma çok güzel. Yani o Rumeli'deki, Balkanlardaki o sizin o birbirinize olan bağınız var ya hani buraya geldikten sonra da zaten Türkiye'de de anavatanımız orası da da hani burada da halen devam ettiriyorsunuz. Özellikle Bayrampaşa özelinde bir parantez açmak gerekirse doğru evet, mu? Evet. Çok ben Bayrampaşa Rumeli Türkleri Derneği'nin yönetimindeyim aynı zamanda. Özellikle Ramazan aylarında bizim e, erzak yardımlarımız çok yoğun oluyor. Bir de şey özür dilerim başkanım Kamuran Bey'den de biliyorum başkanımızdan. Şeyde burslar da öğrencilere evet, burs var Yaklaşık tabii tabii. Tabi, yaklaşık 7-8 bin tane öğrenciye burs veriyoruz. Ne güzel. Evet. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Bu tamam. sene de derneğimizin 70. yılı. Maşallah. Evet. Pandemi girdi araya. O yüzden bazı organizasyonlarımız olacak ama iptal etmek zorunda kaldık. Hayırlısı olsun. İnşallah, İnşallah tez, tez zamanda kabul. Bu da bir İnşallah. imtihan başkanım. Er ya da geç bizim ayrılacak bizden inşallah gidecek. Yani Balkan Savaşı 1911-1912'de işte Türk işte Osmanlı orayı kaybetti. Ondan sonraki süreçte tabii ki özellikle 1950-56'lara kadar oradaki insanlar orada yaşama şey oldu komünist dönemlerde. Orada tabii dinsel baskılar falan çok olunca onların birbirine kaynaşması. Hmm. şey organizasyon kabiliyetleri belki çok, çok şeydir yani. Hmm. Fazla da daha, kuvvetli. daha kuvvetlidir. Dinen de çok şeydirler yani. Evet evet dini bütün dinine dinine çok bağlı insanlardır. Bağlı insanlardır. Yani. O vesile olduğunu düşünüyorum ya benim fikrim o. Mesela ben de başkanımı gördüm ya her gördüğümde daha bir stresiz görüyorum çünkü hani dedik ya <gülüyor> yükler çünkü yük ağırdır yani. Ağır, Şimdi mesela siz hani ben de sizi tanıyorum namazınıza hassasiyet Soğuk. gösteren, orucunuzu gerçekten tutan Soğuk. hani dini vecibelerinizi yerine getiren tanıdığım çok güzel bir insansınız. Onun o güzelliği yüzünüze de yansıyor biliyor Sağ ol. tek sizin için değil yani bu gibi insanların yüzüne onuru hissedebiliyor insanlar. O yüzden Allah bu güzelliklerden ayırmasın. Ee, bu arada tabii siz Umre'ye de gittiniz değil mi? Çok gittim ben 7 defa gittim. Elhamdülillah ne güzel. Peki var mı hiç böyle unutamadığınız veya Kabe'yi ilk gördüğünüz an? Ne ben ilk Kabe'ye gittiğimde 1990 senesiydi. Hatta yılbaşı da oradaydım yani. Yıl, yılbaşını orada geçirmiştim. Ee, ben 9 yaşındayken başkanım. Bu yani. arada yaşımda piyasaya çıktı. <gülüyor> ee, ben de 8 yaşındaydım. <gülüyor> <gülüyor> yani çok e, hoştu. E, ben çok keyif alıyorum yani. Ee, zaten Umre e, Arapçası ziyaret demektir yani ve kutsal toprakları ziyaret etmek maneviyatında insanın güçlendiriyor. Ee, çok tabi güzel anlarımız var, çok da gittik. Engin abiyle de gittin. gittik. Gittik, gittik Engin'e de gittik. <gülüyor> Engin'siz olmaz. Engin'le oda arkadaşlığı da yaptık, aynı odada kaldık. Ha, çok keyifli günlerimiz oluyor. Geçenlerde bir vesile niyet ettik ama işte olmadı. Sonra da pandemi girdi araya. Valla inşallah bu günler geçtikten sonra. İnşallah ya gerçekten. Herkesin arzu ettiği şey bir an önce şu virüsten bir şekilde kurtulmak. Yani tabii o hem bizim dua ediyoruz. Yani dua edin diyorlar ya kurtulalım. Dua iki şekildedir değil mi başkanım? Mesela bir mesafeyi koruyacaksınız. Hijyene sarılacak, temiz olacaksınız. hijyen. Zaten İslamiyet'in kuralları. Sonra şey maske. Bu, bu fiili dua, bir de kavli dua var. Yani bunları yaptın ondan sonra Allah'ım bu virüsten bizi kurtar demektir asıl dua. Doğru. Yoksa ama hiç temiz değilsin, hijyen değilsin, yaklaşıyorsun veya kucaklaşıyorsun sanki virüs yokmuş gibi yaşıyorsun. Maske yok. Bunlar yok. Ondan sonra Allah'ım bu virüsten bizi kurtar demek çok mantıksız bir şey. De esasında bir şey söyleyeyim. Ee, bu pandemi bize şunu gösterdi. Bizim esasında çocukluğumuzda annelevi gelenek, göreneklerimiz vardı. Sonradan bu modernlikle beraber yavaş yavaş kalkmaya başlamış şeyler vardı. Bizim evlerimizde ayakkabı eve girmeden çıkarılır. Şimdi modern evlerde de eve girip ayakkabıyla da giriliyor falan. Şimdi herkes bu pandemi olunca ayakkabılarını eve girmeden ya. çıkartmaya başladı. Bizim çocukluğumuzda eve gelene hemen bir kolonya ee, tutulurdu. Güzel. Yani şimdi de eve gelen hemen <gülüyor> bir kolonya tutuyor. Yani abdest dediğiniz şey zaten temizliktir, imandan geldiği ya. yani. Birçok şeyin esasında kendiliğinden bir, bir sebepten ortaya konulduğu, orta, gerçeği ortaya çıkıyor. Onları da hatırlamak için bir vesile oldu. Benim genel prensibimdir zaten. Ben olaya birazcık iyi tarafından bakmasını da seviyorum yani. Çünkü şer gördüğünüz yerde hayır, hayır, hayır gördüğünüzde yani. şer olabilir Olur, diyor. Olur yani onun için de bazı bizim anenevilerimizin ne kadar düzgün olduğunu, doğru olduğunu ve bir sebepten dolayı bunların olduğunu ortaya çıkarttığını düşünüyorum. Bir de zaten çekirdek ile değil mi? Kendi kabımıza çekildik böyle eşimizle çocuklarımızla daha çok beraber olduk evlerde tabi pandeminin ilk zamanları bu daha çok oldu ama tabi şimdi artık rutin hayatta bir yandan devam etmeli vesaire. ama ya orada ben... aile ailenin aile bağının önemini bence pandemilik yılların ilk aylarında daha doğrusu çok nüfus ettik hissettik ya yani bir de yani bizim dinimizi denilen bir şey şükretmektir biliyorsunuz yani esasında her gün sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmediğimiz şeylerin ne kadar önemli olduğunu. Aynen. Sıradan e, gibi gel gelenlerin yani ne yani kadar? Sokakta yürümenin bile, arkadaşına yani. sarılmanın bile. Şu anda geldiğimiz tokalaşamadım. Size sarılamadım mesela yani, değil mi Kenan? Evet, Kardeşim, işte, yani işte de. Camiye gidip beraber namaz kınmakta bile, işte yemeğe gitmekte bile ne kadar rutin her saniye yaşadığımız şeylerin esasında ne büyük nimetler olduğunu. Ya. Çünkü İnsanlar insan insanı değiştiriyor. Bazı şeyler normal gibi gelmeye başlıyor. Onların farkına varmıyorsunuz. Bunlar da vesile oldu birçok şeyin esasında elimizde kıymetli her şeyden sonra sağlığın ya, ne kadar sağlıklı bir şey olduğunu gösterdi. Virüslerin tamamını toplasalarmış dünya genelinde bir insanın avucun içerisinde doldurmayacak kadar azmış. Yani gözle görülemeyen ve yani topladığınız zaman bu kadar bir yeri teşkil eden bir virüs dünyayı dize getirdi. Evet. Esasında Allah bir şekilde dize getirdi ama tabi onlar bir virüsler, korona, virüs vesaire onlar bir vesile tabi de. Yani buradan ders çıkarmak lazım yani dediğiniz gibi. Bence bu belki tamam hani vefatlarımız çok oldu, hastalar, ağır hastalarımız var. Allah hepsine e, vefat edenlerimize rahmet eylesin. Hasta olanlarımıza da Rabbimizin o güzel şafi isminin hürmetine şifalar versin. Niyazımız zaten her zaman o. Ama dediğimiz gibi kötü de, kötü de iyi bulabilmek, şer gibi gözükenden hayır alabilmek. İnşallah Allah tez zamanda bizi kurtarır da. Bu, dü o. bu dünyanın da ortak bir dünya olduğunu, Heh. kimsenin işte birisi kurtulamayacağını, yani Amerika'da olanı da burada ee, olan da her şeyin aynı, aynı gemide olduğunu, onun için bu dünya nimetlerini de aynı şekilde korumak zorunda olduğumuz, bir dünya olduğunda bence insanları hatırlatan bir şey. Bir de başkanım hani sadece insanlara değil bu dünya değil mi? Hayvanlar, bitkiler, biz onları da veya bir sıkıntıya düşürdük belki de insanlığa Allah bir dur dedi sadece müslümanlara değil ya tabii, bütün insanlara. bütün insanlara. Yani, yani. Bu, bu bu evren bu kainat tamam sizin emrinize amade kılındığı, eşrefi i mahlukat olarak yaratılmışların en şereflisi olarak insan olarak Allah bizi yarattığını ifade ediyor. Bütün nimetler insanoğlunun emrine amade kılındığını ifade ediyor. Tamam. Buraya kadar güzel ama ya sen de duayı tahrip etme. Hayvanları katletme gibi. Yani bunlar da çok önemli. Çok. Burada bir feyne tezehbun Kur'an'da diyor ya hani nereye bu gidiş? İşte bazen böyle bir durmak lazım bir tefekkür ya ben bu hayatın neresindeyim kulluğun neresindeyim diye bir düşünmek lazım İnşallah bu günah geçtiği gibi de hemen unutulmasın yani insanlar o yaşadıklığımız hep beraber yaşadıklarımızın yani işte televizyonlarda bazen beyneserleri seyrediyorum denizlerin içerisinde plastikler bilmem daha bunları da insanların ya bu dünya herkesin kirletmeyeceksin Kirletmeyeceğiz. İyi yani. yani. ya, bakacağız. kendin için değil çocuğun Heh. Senden sonra gelen nesiller için de iyi bakmak lazım. Kesinlikle. Şimdi birçok şey öğretti bence bu pandemide herkes. Kesinlikle. Başkanım sizin başkan olduğu dönemde yani Beşiktaş'ın başkanı olduğunuz dönemde statta mesitler hatta mesit demi mesitler yapıldığını duymuştum. Kaç tane mesit yaptırdınız? Ya Bizde bir stadı işte geldim bir sene sonra yıktık yeni bir stad yaptık. Yeni bir ihtiyaç, eski stadımızda çok 1947 senesinde açılmış bir staddı. Hmm. Eski tarihin önü stadyumu. gün'ün şartlarına göre değil de bu bugünkü şartlara göre yaptık. Ve her şeyi de planlayarak yaptık. Nasıl ki tuvalet ihtiyaçsa... Tabii. Yani işte güzel bir temiz bir catering yeri, büfe ihtiyaçsa ibadette bir ihtiyaç. Ee, onun için de orada yaklaşık 12 tane e, şey yaptık, e, mescit yaptık. Aşağıda. 12 tane. E çünkü de, geniş bir stat ve e, bir yerden bir yere geçemiyor diyor da. E, orada böyle bir, bir de çok güzel yaptık bizim kardeşlerimiz de Beşiktaşlar'da gönülden yapmak isteyenler oldu. Bir tanesi Serkan da Yazıcıoğlu yaptı. Hattan ısıtmalı filan, hmm. gayet böyle e, hijyenik ve güzel. Onlar yapılmaya başlanınca herkesin de talep oldu. Eskiden ben hatırlıyorum kartonu serer insanlar namazını kılarlardı. Yağmurlu, pis yerlerde. Şimdi gayet güzel oldu. Vallahi yani Allah'ın mabetlerini, mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Ayeti var. Aklıma geldi. Siz de hayırlı bir hizmet yaptınız. Allah vesile evet, oldunuz. çok şeyleri düşünerek yaptık Allah inşallah. Allah razı olsun. Peki başkanım yani bu Avrupa'da birçok statlar var. Hani işte İspanyası'ndan Fransa'sına kadar İngiltere'sine her yerde. her yerde statlar var. O statlarda da mesela kendi dinlerine ait stat içerisinde nasıl biz mesut yapıyorsak onların da kendine ait böyle bir ibadet evleri veya yerleri var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Yani daha doğrusu tabii bizim ilgimiz... E, maça gittiğimizde öyle bir alanlara onlar nerede ibadet ediyorlar gibi bir ilgi olmadığı için hmm. bilmiyorum da bizde mesela işte Vodafone Park'a gelen birisi eğer namazla e, ilgili değilse bizde de o kadar mescid olduğunu da bilmezler. Belki bilmez, ha, bilmezler. Zor, haberdar olmuyor. Bizde o statlara gittiğimizde böyle bir ibadet yerleri var mı bilmiyorum ama bizim ülkemizde bir, e, buna ihtiyaç var ihtiyaç oluyor bir de bizde 5 vakit namaz var. Ya. Yani e, döbür dinlerde böyle bir beş vakit namaz yok. Onun için de bizde e, bu bir ibadetin bir parçası. İnsanlar namazlarını kılmak istiyorlar. E, onun için de öyle bir yerler e, e, hazırlamak iyiye bir vesile olduğunu. Kesinlikle ben de aynıkana. İnşallah kalem. gelecek nesiller e, bizi de iyi bir şekilde iade ederler diye İnşallah. umut ediyorum. Yani mutlaka öyle olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Evet yani namaz insanı diri tutar, ayakta tutar, zinde tutar namaz yani Allah ile konuşmak dertleşmek ya yani bu noktada insanlara vesile olduğunuz bence çok güzel bir hizmet Allah hizmetlerinizi daim eylesin Biz de şimdi... bize sadece dua etmek kalır değil mi Kenan evet, kardeşim? Tabii. şimdi bir şey söyleyeyim dinimizde olan birçok şey esasında şimdi yeni yeni dünya tarafından da ispatlanan şeylere dönüşüyor mesela şimdi Ramazan'dayız e, oruç ee, sağlıklı beslenmede eskiden e, ilim e, sık sık kısa aralıklarla yemeği e, uygun görüyordu. Sonra e, bilim adamlarının ve e, incelemesinde bunun böyle olmadığını, hmm. esasında e, iki öğün yenmesinin ve mideyi en az 14 ila 16 saat aç bırakmanın daha sağlıklı bir şey olduğunu. E, keşfetti. Şu anda bir sürü o keşfin e, ismi de oruç o zaman. Yani işte oruç ona aynısını <gülüyor> söyleyeyim. Ne güzel. Şimdi e, biz birkaç defa da beraber yapmış olduğumuz programlarda buna benzer şeylerden bahsetmiştik. İşte pandemi, abdest almak, temizlik. Yani e, ne kadar önem arz ettiği gösteri. Namaz kılmak, e, ibadet bir yandan meditasyon. Siz kendi kendinize kalıp bir Dua ediyorsunuz. İyiliğe vesile oluyorsunuz. Bir namaz kılarken insanların vücudunun her eklemi çalışıyor. Ya. Yani bütün kaslarınızı gerdirttiriyorsunuz. Şimdi bütün insanlar işte platestilere falan gidiyorlar. Esasında baktığın zaman bu jimnastik yani. Hem ibadet yapıyorsunuz. Hem vücudunuzun bütün eklemlerini çalıştırıyorsunuz. Hem meditasyon yapıyorsunuz. Hem Allah'tan baş başa kalıyorsunuz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Hepsinin mantıksal, ilimsel, sağlıksal bir karşılığı var. Kesin. Yani boşu boşuna böyle bazı zaman şey oluyorlar, hayır öyle değil. Bunun bir sebepleri var. Onları da işte Allah dönem dönem vesile ediyor, görüyoruz. İyi bir şeydir iyi yorumlamak ama hep konuşuruz hocam size de bizim dinimizin birinci şeyi niyettir. Aynen. İnnel bin binniyat. Ameller, yapılan işler niyetlere göre evet, değer kazanır. kazanır. Harika. Başkanım yani, hep bunu söyler çok evet, severim. Çok. Her yani, programımıza Allah razı olsun. Onu evet. tutmak da biz şimdi burada bir program yapıyoruz. İyiliğe vesile olsun diye yaptığın zaman bu hayırlı bir iştir. Evet. Ama bunu bir başka bir amaçla yapıyorsan <gülüyor> o amacı o amacı ulaşmaz Hayır, yani işte Namaz kılıyorsan, namaz, ibadet Allah için yapılan bir şeydir. İnsanlar Onu, görsün diye ya. yaparsan veya iş yerinde rütbe yüksel, yükseleyin diye olursa bunlar hepsi e, niyetle alakalıdır. Evet. İşte bizim ben hep arkadaşlarıma da anlatırım. İşte Ramazan'da hiç farkında olmadan bir bardak suyu içtiniz, Hı. orucunuz bozulmuyor. Ama bir damlayı, Bilerek kaptanınızı değdirdiğiniz zaman orucunuz ya, bozuluyor. Yani öyle işte. o niyetle alakalı değişti. Şey. Evet başkanım geldiniz yemeğimizi yediniz. Beraber muhabbet ettik, sohbet ettik. Hani diş kirası var derler ya. Bizler de o minvalde sizlere şöyle hediye takdim etmek istiyorum. Türkiye Diyanet Vakfı'yı yanında Diyanet İşleri Başkanlığımızın. E, Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali. Buyurun Kenan kardeşim. Teşekkür ederim çok ee, teşekkür ediyorum Allah razı olsun biz teşekkür ederiz çok değerli ee, bir hediye Allah razı olsun hani niyet dediniz ya demin şöyle bir niyetlenelim mi İnşallah pandemi geçsin tekrar eski günlerde olduğu gibi Yahya Efendi Camii'ne sabah namazında buluşalım Cuma sabahları İnşallah. oradan gidelim sahile orada bir kahvaltı yapalım sonra Cuma'nın o güzel e, feyizinden bereketinden istifade etmek niyetiyle oradan çıkıp dağılıp e, rızıklarımızı aramaya Hı. çalışmamıza herkesin bir kendi e, e, şey çalışma hayatı var herkesin farklı bir meslek şeyi var bu noktada bir niyet edelim mi? Tekrar Bilmiyorum. bir buluşalım inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Allah ömür Allah versin. İnşallah. Sağlık versin. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili teşekkür başkanım. Ediyorum. O kadar güzel oldu ki iyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Kenan kardeşim. Gerçekten sizleri çok sevdim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Evet Diyanet TV ekranlarında e, muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam iftar saatinde yine görüşmek ümidiyle diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.